Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, yarın 15 Haziran Cumartesi günü good Şişli Belediyesi desteğiyle düzenlediği İyilik Şenliği Nişantaşı Sanatçılar Parkı'nda saat 10'da başlayacak ve etkinlik gün boyu devam edecek. 40'a yakın üretici ekolojik ve sosyal açıdan adil olan ürünleri tanıtacak. Oyunlar, paneller, atölyeler, yoga ve müzik var. Etkinlik yarın ve ücretsiz herkese açık. Rize'nin Hemşin ilçesinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına yargı dur dedi. Samsun Bölge İdare Mahkemesi projenin iptal davasını reddeden Rize İdare Mahkemesi'nin red kararını kaldırdı. Hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle kaldırılan kararla birlikte Hemşin Belediye Meclisi kararı da iptal oldu. Bölgedeki HES taş ocakları ve dere islahları ile birlikte yol çalışmalarının da tepkiyle karşılandığı ilçilerden birisi olan Hemşin'de Yurttaşlar yaşanan kentsel dönüşüm kaosunun bir nebzede olsa giderildiğini savundu. Projenin bölge gerçekleri ve bilimsel raporların dikkate alınmadan, doğal ve kentsel yapı ile kültürel yapılar göz ardı edilerek belediye meclisi tarafından alınan karar geriği uygulanmaya çalışıldığına dikkat çeken bekar, nihayetinde mahkeme buna dur dedi ve yöre halkının haklılığı bir kez daha ortaya çıktı diye konuştu. Bir gün gazetesinde Berkay Sağol'un haberine göre İsveç'in Stockholm kentinde 1972 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda ilan edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü İzmir'de de kutlandı. Egecep, İzcep, İzmir Yaşam Alanları, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Kent Konak Konseyi, Tımopp İzmir Koordinasyon Kurulu tarafından yürüyüş düzenlendi. Dünya Çevre Günü İzmir Bildirisine TMO Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helin İnay Kınay okudu. İzmir'in çevre programlarıyla buğuşmaya devam ettiğini söyleyen Kınay, Alaçatı'da ağır sanayi kirliliği devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Çeşme'de yaşanan gemi kazasından sonra bu yıl Foça'da da deniz kirliliği felaketiyle bölgemizde gemi trafiğinden kaynaklı çevresel kaza riskleri bir kez daha yaşandı. Gazi Emirde 2007 yılında tespit edildiği ortaya çıkan nükleer atıkla hala yaşamaya devam ediyor. İzmir'de tarım alanlarımız, orman alanlarımız, doğal sit alanlarımız kontrolsüz plansız REST'ler de taş ocaklarıyla elden çıkıyor diye konuştu. Kınay, bölgemizde Efem Çukuru altın madeninin İzmir'in su kaynağı olan Çamlı Baraj havzasında, Gördes nikel madeninin İzmir ve Manisa'nın su kaynağı olan Gördes havzasında, Çal Dağ'da işletilmesi planlanan nikel madeninin Gediz havzasında Çukur alanı altın madeninin, Balıkesir'in su kaynağı olan Madre Barajı havzasında, Kışla Dağı altın madeninde, Murat Dağı'nda 8 Mayıs'ta ÇED olumlu belgesi verilen altın madeni işletmesinin Uşak'ta yarattığı çevresel riskler ve bu projede verilen ÇED olumlu kararları ile ilgili odamızın da içerisinde bulunduğu hukuki süreçler devam ederken diğer taraftan işletmelerin yarattığı olumsuz etkiler de yaşanıyor, görüyoruz dedi. Doğada ve yaşamdan yana olan tüm mücadeleleri destekliyor ve bu kentte ekolojik yıkıma karşı dayanışma var diyoruz dedi Çevre Mühendisleri İzmir Şubesi Başkanı. Çevre Mühendisleri Odası Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftasındaki etkinliklerini bayram nedeniyle bu hafta yer delirdi. İstanbul Şubesi 1.5 Haziran Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası 31 Mayıs 2011'de HES karşıtı mücadelede kaybettiğimiz Metin Lokumcu'nun. Ve yine 31 Mayıs 2013'te Gezi Parkı için direnenlerin bizlere ilham vermesiyle isim bulmuş bir haftadır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ise bizler için hiçbir zaman kutlanacak bir gün olmadı. Ekolojik yıkıma dikkat çektiğimiz ve mücadeleye çağrı yaptığımız gün olmuştur. yaptı. Yaz gelince ülkenin değişik yerlerinden gelen toplu balık ölümleri haberlerine bir yenisi daha eklendi. Küçük Gölü kıyıya vuran balıklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplandı. Gölde araştırma yapan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Meriç Albay hem su kalitesi hem de etraftaki biyolojik çeşitlilik bakımından bu göl bitmiş durumda dedi. Özellikle Mimar Sinan'ın 1560 yılında inşa ettiği taş köprü çevresinde görülen toplu balık ölümleri mahalle sakinlerine tedirgin etti. Profesör Doktor Meriç Albay göldeki sudan numuneler aldı. Bir takım analizler yaptı, oksijen seviyesinin düşük olduğunu tespit etti. Göldeki kirlilikle artan balık ölümlerinin ilişkili olduğunu belirten albay, Küçükçekmece Gölü, Küçükçekmece ve Avcılar ilçesinde yer alıyor. Ama aslında birçok ilçe atıklarını yıllarca buraya vermiş. Çok ihmal edilen bir göl. Gözümüz gibi bakmamız gereken bir yeri biz atık deposu olarak görmüşüz. Her yıl aşağı yukarı bu ölümler görülüyor. Gördüğümüz kadarıyla en fazla gümüş balığı. Aslında bu balık kirliliğe göreceği olarak dayanıklı bir balık. Gümüş balığı öldüğü zaman düşünmeliyiz. Bu ne demek? Demek ki halk sağlığı açısından gölde cidden bir sıkıntı var. Etraftan balıkları toplayan çocuklar var. Bunlar eğer satıyorlarsa önlem almak lazım. Halk sağlığı bakımından tehdit oluşturabilir. Bu toplanan balıkların halka gitmesi olası şeklinde konuştu. Hatırlatalım. Yarın yani 15 Haziran Cumartesi günü Good4Chast.org'un Şişli Belediyesi desteğiyle düzenlediği İyilik Şenliği Nişantaşı Sanatçılar Parkı'nda saat 10'da başlayacak etkinlik gün boyu sürecek. 40'a yakın üretici ekolojik ve sosyal açıdan adil olan ürünlerini tanıtacak. Oyunlar, paneller, atölyeler, yoga ve müzik var. Etkinlik ücretsiz ve herkese açık. Nişantaşı Sanatçılar Parkı'nda. İklim değişikliğine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.